Müminlerin kafesi, yani la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diye müminlerin kafesi, Allah'ın dostudur, velisidir. Yani senin Türkçe anlayacağın evliyadır, evliya velinin cemidir. Fakat lügat-ı meşhur olmuş, böyle anlatabiliriz, Allah'ın velileridir, Allah'ın dostlarıdır. Bütün la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyenler. La ilahe illallah demiş, fakat Muhammedur Resulullah dememiş. Yani risale Muhammedi inkar eylemiş. İmanı mevkuttur. Hakka vuslat bulamaz. Meclisi ilahiye giremez. Aşk meclisinden, muhabbet meclisinden, Muhammed meclisinden onu tard ederler. Maddi ve manevi. Ehle söyledik. Fakat veliler iki kısımdır. Bir vilayeti âmme vardır yani her la ilahe illallah Muhammedün Resulullah. Ve de ki günahkar olsun, asi olsun, asim olsun. Allah'ın dostudur. Bütün müminler Allah'ın dostudur. İki kısımdır. Velayeti amme, umumi velayet, velayeti hasse. Bir de onların has has olan evliyaullah vardır ki onlar hak ile hak olmuşlar, hak meclisinde bulunmuşlardır. Bu alemden hak ile sohbet etmişler bir vakıtlarını dahi haktan gayri geçirmemişlerdir. Haksız geçirmemişlerdir. Allahsız bir anları yoktur onların. Hatta Muhammed Behati Nakşibendi Kadasallahu Sıra'l-Ali Hazretleri diyor ki bir an ben Resulullah'ın cemalini görmesem Allah. yahut biz tendir sınıfında olan velileri işaret ediyor. Bir an Resulullah'ın cemalinden dur olsak bir an bu hayatımızda kendimizi tedennide farz ederiz. Her an her mekanda Hak'la beraber ve Resulullah'la beraberiz diyorlar. Bu zevki duymalısın kalbinde. Bu zevk kalbinde olmazsa... ...vilayeti ammeden olursun. Sen vilayeti hasatan ol. Yani ümmetin seçilmiş... ...vedilerinden ol. Bu da mümkündür senin için. Madem ki Allah seni huzuruna kabul etmiş... ...Allah sana namaz nimetini vermiş... ...Allah sana iman nimatine vermiş... ...Allah sana muhabbet, aşk... ...zevk nimetini vermiştir... Bu makama girmeye sen ayak atmışsın demektir.